Günaydın. Cumaya, haftanın en iple çekilen gününe geldik bile. Hafta sonuna girmek üzereyiz ve heyecanlıyız. Niye mi? Çünkü sosyal değişim için harekete geçmek ve belki de bu kendi kampanyamızı başlatmak için bir pencere aralıyor bize. Can vereceğimiz sosyal hareketlere ilham olması için bugün yepyeni haberlerle sizlerle birlikteyiz. İlk kampanyamız için 40 kaleyiz. Nihat Bilge, 40 Kaleye Üniversitesi Rektörüne sesleniyor. Kırıkkale Üniversitesi'nin yaz okulu için 2,5 ortalama kuralının kalkmasına talep ediyor Nihat. Şöyle demiş, yıllardır emek verdiğimiz ve en sonunda mezun olma aşamasına geldiğimiz Kırıkkale Üniversitesi'nde kimimiz 4, kimimiz 5. sınıftayız. Okul okumayı kolay bir işmiş gibi gören, çektiğimiz zorlukları önemsemeyenler tarafından ilginç bir kararla yaz okulu için 2,5 ortalama şartı getirildi. Bu bizi mağdur ediyor, ailemizi mağdur ediyor, kimseye yaramayan bir yatırım. 2,5 ortalaması kuralının acilen kaldırılıp şu an kayıt döneminde olan okulların yaz okullarına kayıt yaptırabilmek istiyoruz diyor Nihat. Bu kuralı hangi mantıkla aldıklarını da kampanya metninde vermekte gerekirse karşı argümanlarıyla çürütmekte fayda var kampanyacılar için. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan Neslihan Köroğlu tarafından başlatılan kampanyanın talebi. Cadde Bostan sahilindeki turnikelerin kaldırılması talebini Cadde Bostan sahili halka kapatılamaz, turnikeler kaldırılsın sözleriyle dile getiriyor Neslihan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle seslenmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi Cadde Bostan sahiline ücretli turnikeler yerleştirerek kıyı kullanım hakkımızı hiçbir yasal dayanak olmadan gasp etmiştir. Artık sahile 17 lira ücretle girilebilmektedir. Kıyılar her türlü gelir seviyesinden insanın kullanımına açık olmak zorundadır. Belediyelerin gelir düzeyine göre insanlara hizmet etmesi ahlak dışı olmakla birlikte yasal da değildir. Hukuksuz bir şekilde yerleştirilen turnikelerin derhal kaldırılmasını ve isteyen herkesin kuma ayak basabilmesini istiyoruz, diyor Neslihan. Kamusal alanların metalaştırılmasına karşı güçlü bir ses çıkartmış Gerçekten kabul edilebilir bir uygulama değil bu tip uygulamalar vahşik kapitalizmin var olduğu 1920'lerin Amerika'sında kaldı herhalde. Ancak en kapitalist ülkelerde dahi bu tip uygulamalar şu anda yok. Tabi şu anda İstanbul'da pahada en büyük şey ne yazık ki bir nebze yeşil veya su oldu bir nefes temiz hava. Bursa'dan bir kampanyayla devam ediyoruz. Şimdi de konusu Bursa'daki toplu taşıma zammı olan kampanya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye ve Burulaş'a yönelik başlatmış. Kampanyacı Ömer Gül talebini şu sözlerle dile getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yazda ulaşıma zam yaptı. Reklam panolarına ulaşımın maliyetini düşürdük yazmalarına rağmen hiçbir açıklama yapmadan ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hala 50 yıllık ikinci el metro vagonlarını eski ve kullanışsız otobüsleri kullandığını düşünürsek bu zamlar ne kadar anlamsız. Metroda ulaşım ücreti 2 liradan 2 lira 25 kuruşa yükselirken indirimli tarife ise 1 lira 35 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Otobüslerde ise 5 numaralı hatlar 30 kuruş zamlanarak 2 lira 50 kuruş oldu. İndirimli tarife ise 1 lira 45 kuruştan 1 lira 65 kuruşa çıktı. Niteliksiz bir ulaşım hizmeti için bu böderleri ödemek istemiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne zamları geri çekmeye çağırıyoruz diyor Ömer. Siz de bu kampanyayı Change.org üzerinden destek olabilirsiniz. Sıradaki haberimiz için şimdi şoförlere kulak veriyoruz. Şoför İşçileri Sendikası kampanyayı tüm sosyal hakları için başlattıklarını belirtiyor. Sendika talebini şöyle dile getirmiş. Türkiye sınırları içerisinde çalışan Tüm meslektaşlarımızın hakkı sömürülüyor ve bunu belli başlı platformlarda dile getirdiğimiz halde devlet büyüklerimiz sıkıntılarımıza derman olmuyor diyor şoför işçileri sendikası. Sendikaların görevi zaten otoriteye karşı örgütlenmek ve bu şekilde haklarını elde etmek. Türkiye'de son haberimiz için şimdi Artvin'deyiz. Çetrefilli ve uzun bir süreç esasında bu muhatabı bakır AŞ olan kampanya Cennet Uğuz tarafından başlatılmış talebini altına da dokunma üstüne de diyor. Cennet şöyle devam ediyor. Artvin'in Kafkasör dağı Cerat Tepe mevkiinde sürdürülen maden çıkarma çalışmaları için Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen doğayı ve Artvin halkının yaşam hakkını katletmeye devam ediyor. Gerek akademik camia tarafından gerekse Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği tarafından Artvin'den maden çıkarmak uygun değildir rapor sonuçlarına rağmen sermaye sahipleri doğanın katline kendi çıkarları için devam etmekte. Artvin'de yaşayan halkın ve diğer bütün canlıların yaşam hakkına saldırmaktadır. Mücadelemiz barışçıl ve yaşam hakkını savunmaya amaçlayan bir mücadeledir. Bütün yaşam hakkını savunan arkadaşlarımızı bizlere destek olmaya çağırıyorum. TUMOP tarafından Aralık 2014 tarihinde yayınlanan Cerrattepe raporu başlıklı yayından alıntıları sizlere durumu açıklamak için veriyorum diyor. Ruhsat sahasının içerisinde Artvin Kafkasör Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi, Ormanlık alan, ağaçlık alan karakteri korunacak alanlar kentsel yerleşim alanı yer almaktadır. Maden çalışmalarının yapılacağı alansa ormanlık alanlar üzerinde yer almaktadır. Ruhsat sahasının hemen batısında ruhsat alanı sınırına en yakın noktada yaklaşık 660 metre kuzeybatıda Hatila Vadisi Milli Parkı yer alır. Artvin'de pek çok su kaynağı var. Özellikle maden sahası civarında pek çok su kaynak mevcut olup bu kaynaklardan aynı zamanda Artvin ilinin İçme suyu sağlanmaktadır. Söz konusu projenin tamamına yakını orman arazisi niteliğinde yeraltı üretim yöntemiyle bakır üretimi projesine göre yeraltı maden işletmesi nedeniyle 50.300 adet ağaç kesilecek. Daha önce yargının iptal ettiği bu sahile ilgili ruhsatlar yargı kararları yok sayılarak üstelik genişletilerek arama ruhsatına dönüştürüp ilgili bakanlık tarafından ihaleye çıkarılmıştır. Artvin Halka'nın temsilcileri 2012 yılı başında yapılan ihalede şartnamedeki koşulların bir firmayı tarif ettiği sonucundan baştan belli olduğunu kayda geçirince o şirketin yanına madencilik geçmiş olmayan ikinci bir şirket ihaleye girmiş ve arama ruhsatı şeklinde ihaleyi kazanmıştır. Sonra şirket hiçbir arama çalışması yapmadan 2013 yılı başında bakanlığa bir işletme projesi sunarak ruhsatını daha önce yargının iptal ettiği işletme ruhsatına dönüştürmüştür. Daha sonra da işletmeye başlayabilmek için ÇED raporu hazırlayarak 1 Nisan 2013 tarihinde bakanlığa vermiş ve süreci başlatmıştır. ÇED dosyasından anlaşıldığı üzere ihaleyi alan şirket yani Özaltın AŞ, aralarında yaptıkları anlaşma ile rödovans yöntemiyle sahayı Etibakır'a AŞ'ye devretmiştir. Ancak rödovans sözleşmesi ÇED raporuna eklenmediği için sahanın hangi koşullarda devredildiği bilinmemektedir. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi'nin Akademik Genel Kurulunun 18 Nisan 2006 tarihinde toplanarak oy birliğiyle aldığı ve fakülte görüşü olarak kabul ettiği rapora göre Cerrah Tepe'de madencilik faaliyetlerinin durdurulmasının kamu yararına uygun olduğu belirtilmiştir. Artvin ilinin su haritası incelendiğinde il merkezinin içme suyunun bir kısmının da maden sahasına yakın bölgeden geldiği görülmektedir. Açık işletmeye ve atık havuzları yapılması sonucuyla bu suların kirleneceği daha önceki raporlarla açıkça belirtilmiştir, diyor Cennet. Ve sırada uluslararası haberimiz var. Bununla programımızı kapatalım. İngiltere Başbakanı David Cameron'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi özellikle sıcak havalarda Köpeklerin arabalarda yalnız bırakılmasının yasa dışı olması. Kampanyacı Darren Rafferty talebini şu sözlerle dile getirmiş. Bu aralar özellikle sosyal medya kanallarında örneğin Facebook, Twitter'da köpek sahiplerinin köpekleri arabada kilitli bırakıp alışverişe gittiğini gösteren sorumsuz davranışları görüyoruz. Bir köpek sahibi olarak köpeğimin bir aile üyesi olarak görüyor ve onun sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Örneğin kim 8 aylık bir bebeği bir saatliğine saunada bırakır? Peki neden insanlar aynı zalimliği hayvanlara karşı yapıyor? Eğer bir köpeğin hayatını kurtarmak içinse halktan birinin bir polis gibi arabanın camının kırmasının yasal olduğunu görmek istiyorum. Lütfen onların arabalarda ölmelerine izin vermeyelim diyor Darren. Bu kampanyasında değişim rüzgarları dünyanın her yerinde bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Esenlikler diliyorum.